Öğrenciler burası TGRT, Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu. Şimdi sizlere Rehber İnsanlar dizisinde yeni bir program sunuyoruz. Ömer Bin Abdullah Sahibi Enler Ören Sorumlu Yönetmen Ragıp Karadayı Senaryo Mehmet Mert Program Yönetmeni Hüseyin Aydenir Yayını hazırlayan Niyazi Hancı için. Koyalım ki sütümüz çoğalsın. Ne diyorsun anne? Halifemiz Hazreti Ömer bunu yasaklamadı mı? Aman kızım. Gecenin bu saatinde mi? Halife Ömer'in haberine bundan? Anne belki onun haberi olmayabilir. Ama ya allah Teala? Görmüyor mu? Ondan nasıl gizleyeceğiz? Lakin Hikmet Örü'de Halife Hazreti Ömer'de duymuştu bu sözleri. O sözler ki, sahibini bir büyük halifeye gelin yapacaktı. O sözler ki, sahibini Ömer bin Abdülaziz gibi bir büyüye anneanne yapacaktı. Evet, Resulullah Efendimizin ikinci halifesi Hazreti Ömer, Medine-i Münevvere içinde gece sabaha karşı teftiş için gezerken, ışığı yanan bir evden gelen bu konuşmalara ister istemez şahit olmuştu. Ertesi günü bu ihlas dolu güzel sözlerin sahibesini bularak onu oğlu Asım'la evlendirdi. Bu evlilikten bir kız çocuğu bu kızdan da Ömer bin Abdülaziz hazretleri dünyaya geldi. Babası Abdülaziz bin Mervan adalet, insaf ve diyanet sahibi bir kimseydi. Mısır valiliğine tayin edilince oğlu Ömer'i de beraberinde götürmüş ve mükemmel bir İslam terbiyesiyle büyütüp yetiştirmişti. Genç Ömer, ilminin daha da ilerlemesi için Medine-i Münevvere'ye giderek Enes bin Malik, Abdullah bin Cafer, Said bin Müseyyep ve başka büyüklerden ders aldı. Yirmi altı yaşındayken babaları vefat etti. Amcası olan Halife Abdülmelik, Ömer bin Abdülaziz Hazretlerini Şam'a getirerek kızı Fatıma ile evlendirdi. Bir yıl sonra da Mekke ve Medine'nin valiliğine tayin edilince vazifeye başlamak üzere Medine-i Münevvere'ye gitti. İlk işi bu mukaddes beldenin ileri gelen alimlerini toplayarak istişare etmek oldu. Ey mübarek beldelerin seçilmiş insanları! Ben Ömer bin Abdülaziz. Mekke ve Medine'nin valiliğine değil hizmetçiliğine tayin olundum. Size kesin söz veriyorum ki benim asıl mesleğim... ...adalet yolundan ayrılmamak olacaktır. Kendi rehimle bir iş görmek istemem. Her hususta istişare edeceğim. Sizleri buraya bana müşavir ve muavin olmanız için davet ettim. Kabul ediyor musun Ediyorum ya. Yani. Kabul ediyorum. Kabul, Kabul ediyorum. O halde... Gerek zorbalık yapanın ve gerekse buna sebep olanın ve doğru yoldan ayrılanın yaptıklarını bana haber vermenizi rica ediyorum. Eğer vermezseniz bunun manevi mesuliyeti sizlere ait olacaktır. Bir de tayin edeceğim memurları insanlara iyi hizmet etmeleri için teftiş ederek bana bildirmenizi istirham ediyorum. Kabul ettik. Kabul et. Alimler onun bu istişare ve isteklerinden dolayı memnun kalıp daima yardımcısı olurlar. Böylece 7 yıl Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'nin valiliğini yapar. Bu sırada Mescid-i Nebevi'nin dört duvarını temelden yontma taşlarla genişleterek yeniden inşa ettirir. Pek çok kimse gelerek onun adil idaresi altındaki beldelere yerleşir. Bu arada Beşinci halife Velid bin Abdülmelik vefat etmiş yerine kardeşi Süleyman halife olmuştur. Bunun halifeliği de üç sene devam eder. Ancak bir gün aniden rahatsızlanan Süleyman bin Abdülmelik öleceğini anlayınca bir ahitname hazırlayıp veziri Reca bin Hayve'yi huzuruna çağırır. Ve yerine geçecek halife hakkında vasiyette bulunur. Ya Rıcağım yaklaş yanıma yaklaş sana diyeceklerim var ey müminlerin emiri sizi dinliyorum yerime geçecek halife için bir ahitname hazırladım Mervan ve Ümeyye oğulları dahil bundan kimsenin haberi yok Peki bunun sebebi ne? Ben öldükten sonra yerime geçecek halife hakkında bazı endişeler taşıyorum. Siz kimi derseniz Müslümanlar onu seçerler. Sen, sen yine de bu ayetnameyi aldı Emin olmak istiyorum. Kapalı ve mühürlüdür. Açmadan içinde yazılı olanlar için cümhan ağzından sonra... ...Müslümanlardan biat iste. Dediyeceği de hemen bana bildir. Peki efendim. Bir de ben ölmeden önce sakın... ...ahitnameyi açma. Başüstüne efendim. Vezir Reca bin Hayve... ...Halife Süleyman'ın emrini yerine getirmek için... ...ahitnamede yazılı olanlar hakkında... ...Müslümanlardan söz alır işittik ve itaat ettik diye biat ederler ancak gelecek halifenin kimin olacağı hususunda meraklı ve derin bir bekleyiş başlar bekleyenler arasında hariciler de var ancak bunların bekleyişi çok daha farklı kurdun dumanda havayı beklemesi gibi devletin başında kargaşa ve boşluk olsun iç savaş çıkararak müslüman müslümanın kanına döksün istedikleri bu Bunlar illa altmış sene öncesinde Hazreti Ali'nin hilafeti zamanında ona karşı gelmiş Temim kabilesi mensuplarıydı. Hariciler küfe yakınlarına çekilerek kendilerine göre bir mezhep kurup defalarca kanlı isyan hareketleri çıkartmışlardı. Ve kuvvetli bir istihbarata sahiptiler. Onlar için şimdi yeni bir fırsat daha doğuyor gibiydi. Hariciler reisi El Ezrak karargahında... ...önemli bir misafirini bekliyor. Bu, haricilere ait... ...gizli teşkilatın başı olan... Şevzep Şam'dan halife hakkında çok önemli haberlerle dönüyor. Dur! Evetsin! Elezratla görüşeceğim. Kimsin? Ben Şevzeb... ...Şam'dan geliyorum. Buyur, buyur. Efendimiz de sizi bekliyorlar. Gel Şevzeb. Gözlerimiz yollarda kaldı. Ancak gelebildim. Beklenmedik gelişmeler olunca... Anlat neler oldu? Şam'da Süleyman bin Abdülmelik ölüm köpeğinde. <Gülüyor> Ancak Vezir Reca bunu halktan gizliyor. Sebep? Evet. Sanıyorum yeni halifenin kimin olacağı hususunda bir belirsizlik var. Ha, hayret doğrusu. Yanılmış olmayasın. Ya, hayır hayır bu kesin. Halifenin oğlu Davut. Kardeşi Mesleme. Sonra Hişam, Yezid. Bunların birinden biri mutlaka halife olur. Halifenin oğlu daha çok küçük. Mesleme ise İstanbul kuşatmasında. Sanıyorum diğerlerini de <gülüyor> halife <istemiyor. gülüyor> Doğru. Dua edelim de halife ölsün. ...gerisi çorap söpüğü gibi kendiliğinden gelir. Eee <gülüyor> açsındır... ...uzak yoldan geldin. Hem de nasıl olur. <gülüyor> Sana mükemmel bir sofra hazırlattım. Yanında da... ...eğlence, müzik... ...her şey var. Eee... <gülüyor> Şimdi istihbaratı kuvvetlendirip gelişmelere göre anında kararlar almamız lazım. O halde hemen Şam'a, halifenin bulunduğu şehre taşımalım ha. Önce şu ziyafet işini aradan çıkarsak ha. <gülüyor> Haricilerde bu sevinç rüzgarları eserken halife Süleyman da vefat eder... Vasiliyeti üzere... Ahitname'de yazılı olanlar okunacak... Kimin halife olacağı anlaşılacaktı. Alemler, emirler, Müslümanlar... Camide hazır. Vezir Reca kürsüde... Ahitname'yi açmış. Herkes meraklar ne çıkacağını bekliyor. Halife Süleyman bin Abdülmelik'ten... Ömer bin Abdulazize Seni benden sonra halife olarak tavsiye ve tayin ediyorum. Ey Müslümanlar! Ömer bin Abdülaziz'i dinleyiniz ve ona itaat ediniz. Ayrılığa düşmek hususunda Allah'tan korkunuz. Sakin olalım. Sakin olalım. Sen ...Abdülaziz'in halifeliğine... ...diyat ettim. Ben de Ömer'e diyat ettim. Ben de diyat ettim. Ben de diyat ettim. Ben de diyat ettim. Evet. Ya Ömer. Ya Ömer. Duymadın mı ya Ömer? Niçin cevap vermiyorsunuz? Cevap vermiyoruz. Veremiyorum. Fenalaştı galiba. Ya. Hemen oraya geliyorum. Gel ya Ömer. Gel. Yardım edin de şöyle kürsüye gir. Rengin saf sarı olmuş. Hasta mısın yoksa? Yok yok. Ayet namiyi duyunca... Çık şöyle. benden kürsüyeceğim. Hadi. Tamam böyle iyi. Ya Ömer. Kürsüden bir şeyler bulmuş. Müslümanlar sesini duymak istiyor. Oh, bu ne ağır iştir ya Rabbi. Ey Müslümanlar, bu vazifeden beni affetseniz, bu işe daha münasip olanınız etseniz. Hayır ya Ömer, bu işe sizden daha münasip bir yok Müslümanların halifesi olarak sana biat etsin. Ya Salim bin Abdullah, sen ki ilim ehli alim bir zatsın. Bu başka işlere benzemez. Öyle görüyorum ki başım şu anda dertte. Hem bu mektupta yazılanlar Müslümanlara danışılmadan olmuştur. Bu sebeple verilen vazifeyi geri iade ediyorum. Bu mazeret değil. Vazifeden kaçamazsın. Biliyorsun Halife Süleyman vefat etmeden önce ahitname ile Müslümanların diadını almıştı Evet doğru. Bu mazeret değil. Ömer'e diad ettin. Ömer'e diad ettin. Görüyorsunuz işte. Bütün oğulları Halife Süleyman'ın yakınları da diad ediyorlar. Öyle, öyle anlıyorum ki bu vazife birden omuzlarıma yıkılıverdi. Artık ne söylesem boşuna. Elhamdülillah kabul, edin. kabul, edin. kabul edin. Mübarek olsun. Şimdi halifemiz olarak konuşsa yerini belli. Allah-u Teala'ya hamd ve onun Resulü Muhammed Aleyhisselam'a selatü selam olsun. beni müminlerin başına halife seçtiniz. Sizlere ilk tavsiye ediciğim şey, Allah'tan korkmanızdır. Zira Allah korkusu her şeyden hayırlı ve bütün iyiliklerin anahtarıdır. Ey Müslümanlar! İç âleminizi ıslah ediniz ki, Allah'u u Teala'da dış dünyanızı düzelsin. Devamlı surette ölümü hatırlayın. Gelip çatmadan evvel ölüm için hazırlıklı ol. Devletin idaresinde bizimle birlikte olacak kimselerde şu şartları arayacağım. Bana halini anlatamayacak olan kimselerin halini bildirmesi, hayırlı işlerde bize yardımcı olması, kimse hakkında gıybet etmemesi ve boş şeylerle meşgul olmaması. Şimdi ilk yardımcımı seçiyorum. Ya mücahim, ayak! Eskiden kölem olan, ...daha sonra azat ettiğim müzahimi kendime katip ve yardımcı tayin ettim. Reca bin Hayve ile devlet işlerinin görülmesinde bana yardımcı olsunlar. Emrinizi duydum ve kabul ettim. Ben de kabul ettim. Ey Müslümanlar! Son olarak şunu söylemek istiyordum. Allahu u Teala'ya itaat edene itaat etmek gerekir. Ben Rabbime itaat ettiğim müddetçe... ...bana itaat ediniz. İsyan ettiğimi görürseniz... ...itaat etmekten vazgeçiniz. Süleyman bin Abdülmelik... ...iki oğlu ve kardeşleri olmasına rağmen... ...yerine halife olarak... ...Ömer bin Abdülaziz hazretlerini seçmişti. Artık bütün Müslümanların... ...ve tevahası altındaki insanların sorumluluğu... Onun omuzlarında. Öyle ki taşıdığı endişe yüzünden okunabiliyor. Bir anda eski gürbüz, neşeli ve genç Ömer gitmiş, Yerine sanki yılların meşakkat ve sıkıntılarını yaşayan Ömer bin Abdülaziz hazretleri gelmişti. O şimdi kendini bu vazifeyle ölmüş buluyor. Artık ölüm ve ahiret zihnini hep meşgul edecek. Dörd halife, onlar da aynı vazifeyi yaptılar. Fakat bu makama daha çok ve tam layıktılar. Hani şimdi nərdələr? Daha sonra halife Hz Muaviye, Yezid bin Muaviye, Abdülmelik bin Mervan, Velid bin Abdülmelik ve Süleyman bin Abdülmelik aynı imtihandan geçidirlər. ...sıra bende. Daha işin başında... ...içten içe yaşadığı... ...bu endişelerin yanında... ...insanlara karşı duyduğu... Engin merhametisi ...onu acele kararlar almaya mahkum ediyor. Ya Müsaim. Buyurunuz efendim... Buradan ayrılmadan önce vakıf olduğum ve herkesin malumu olan iki, üç hususta ilk kararlarımı açıklıyorum. Mesleme bin Abdülmelik komutasındaki Bizans kuşatmasını yapan İslam ordularına hemen geri dönmesi için haberci sal. Zira önümüz kış ve Müslümanlar çok zor şartlarda elinde telef oluyorlar. İkincisi halka zulmettikleri herkesçe bilinen Mısır ve Kuzey Afrika valilerini vazifeden azlediyorum. Bunlar için de gereğini yap. Derhal efendim. Üçüncüsü ve en önemlisi olarak da ey Müslümanlar şu andan itibaren Ehlibeyt'e karşı çirkin bir adet haline alan lanet okumayı yasaklıyorum. Temiz ruhlar sevinçli. Habis ruhlar öyle mi? Sisler arasındaki pırıltılar bile onları rahatsız etmeye yetiyor. Hariciler reisi El-Ezrak'ın beklemediği bir manzara. Bu şartlara göre yeni hinlikler düşünmesi lazım. Ömer bin Abdülaziz'in halife seçilmesini inceden inceye takip etmiş Şevzeb El-Ezrak'a bilgi veriyor. Ya Ezrak! Herkes hiç tereddüt etmeden Ömer'e biat etti. Hmm. ...aslında böyle olması... ...işlerimizi daha da kolaylaştıracak. Nasıl? Bu zamana kadar... ...Emevilerde seçilen halifeler... ...hep Ümeyye oğullarından seçildi. Ömer bin Abdülaziz ...bunun biraz dışında kalıyor. Anne tarafı Hazreti Ömer'e dayanıyor. Olsun ne çıkar? Sen Ümeyye oğullarını bilmezsin. <gülüyor> Neyse... ...şu anda bizim için önemli olan... ...yeni halifenin tutumu. ilk aldığı kararlara bakılırsa... ...dedesi Ömer İzmir Hattab'a benzeyecek. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Bu işimizi daha da kolaylaştıracağım. <gülüyor> çok şaşırtıyorsun. Hayır. <gülüyor> Ümeyye oğulları... ...adil bir halifeye... ...uzun müddet tahammül gösteremezler. <gülüyor> çok zekisin ya <gülüyor> Ama birazdan yeni halife... Ömer'in tahta geçme merasimleri başlayacak. Görmek istiyorum. Hemen gidelim. Bunlar da ne böyle ya Reca? Hilafete mahsus koşumlu binekler. Niçin buraya geldiler? E sizi alıp hilafet sarayına götürmek için. Hayır, tamam. Kendi bineğim benim halime daha muvaffuktur. E o halde şimdilik geri götürelim efendim. hayır Bu koşumlu atlar hemen satılıp geliri hazineye devredilsin. Ya hilafet makam bu? Gitmeyecek misiniz? Henüz vefat etmiş olan halife Süleyman'ın ailesi üzüntülü ve yastadır. Bu sırada rahatsız etmek insafa sığmaz. Onlar istediği yere yerleşinceye kadar bekler. Kendi bineğim hazırsa eve gitmek istiyorum. Hazır efendim. Durumdan ehli iyalimi haberdar etmem lazım. ''Ezrak fakiri el ezrakın tahminleri boşuna. Bekledikleri dumanlı hava yerine berrak bir aydınlık seziliyor. Ömer bin Abdülaziz hazretlerini anlamaları ne mümkün. Onların bütün arzuları ağaran ufukların kararması. Şevzetle baş başa vermişler bunun hesabını yanıyorlar. ...dişerde olduğunu biliyor. Bir türlü sana alışamadı. Ah, ah, bunun gibi... ...bir de bir saldırabilir. O da acele etme. Ne zaman, ne zaman? Altmış senedir Kolay bekliyorum. değil, sus. Ümey'e, oğulları, halifeye karşı kışkırtmak... ...zaman istiyor. İstihbaratınızı daha da kuvvetlendirdik mi? Kadınlara kadın... ...erkeklere erkek. <gülüyor> Neye el atmışsak? Hepsi elimizde <gülüyor> Olma. Sen küfedeki silahlanma faaliyetlerini hızlandırmaya bak. Ben adamlarımla buradaki işleri hallederim. Halife Ömer evine gitmiştir. Kim bilir nasıl neşe ve sevinç içinde hanımı ve hizmetçileriyle bunu kutluyordur. Doğru. Dış görünüş her zaman aldatıcı olur. Ya Bülsün. Odun kırmayı bırak buraya geldi Buyur ey efendim. Karım Fatıma evde mi? efendim. Diğer çocuklarımla oğlum Abdülmelik'i çağır buraya gelsinler. Başüstüne efendim. Efendimde bir tuhaflık var ya. Kim o? Benim ya Fatıma. Ömer. Ay, bu saatte hayırdır inşallah. Ya Ömer hasta mısın yoksa rengin sapsarı? Hayır hayır hasta değilim. Pek kederli ve düşünceli görüyorum seni. Evet. Doğudan batıya kadar olan... ...bütün ümmeti Muhammed'in hukukunu yerine getirmem vazife oldu. Bundan daha büyük düşünce olur. Yani halife mi seçildiniz? Kardeşim Süleyman vasiyet edince... ...Müslümanlar da seçtiler. Engel olamadım. Hayırlı mübarek olsun. Girin. Bizi istemişsiniz babacığım. Evet oğlum. Ee, sen de gel ya bürt. ...kapı açık kalsın. Peki efendim. Vefat eden dayının yerine babanı halife seçmişler. Mübarek olsun babacığım. Yaşadık. İyi, iyi. Mübarek olsun. allah Teala razı olsun. Sizleri toplamamdan maksat... ...bu yeni vazifemi aile meclisinde görüşmektir. Bunun için demek. Ya Fatma. Bütün ziynet ve mücevherlerini... ...veytülmale bırakmanı istiyorum. Fıra ya onlar yanındayken... ...seninle beraber olamam. Allah Allah. Sebep ne buna? İnsanlardan istemeden önce... ...ilk fedakarlığı nefsimden ve... ...ehli iyalimden istemeye karar verdim. Bunun için de... ...elli bin altınımın hepsini... ...fakirlere verilmek üzere... ...beytülmale bıraktım. Madem öyle ya Ömer... ...işte... ...üzerimdeki mücevherlerin hepsi bu. Diğerleriyle beraber beytül beytülmale bağışladım. Rabbim... ...sana cennet mücevherleri ihsan eylesin ya Fatıma. Böyle yapmakla... ...Peygamber Efendimizin kızı Fatıma gibi... manevi süslerle yaşamaya karar verdiğini gösterdim. Seni tebrik ederim. Ha, bir de... Sizi dinliyorum. Halifeliğin ağır yükü bundan böyle... ...ev işleriyle ve seninle yeteri kadar... ...ilgilenmemen mani olacak. Bu sebeple... Ya Ömer... Senin halifelik vazifesinde örnek aldığın kimselerin hanımları ne yapmışsa ben de aynısını yapmaya çalışırım. Bunun için endişe etme. Nasıl hareket etmeniz gerekiyorsa öylece davranın. Elhamdülillah. Ya Bürd. Buyurun efendim. Diğer hizmetçilerim gibi seni de serbest bırakıyorum. Benden bir talepte bulunmamak şartıyla kalmak isteyenler kalabilirler. Şimdilik böyle konuşuyorum. Ama kısa zamanda diğerleri gibi... Ya Bört düşünmene gerek yok istersen gidebilirsin. Hayır efendim yine hizmetinize devam etmek istiyorum. Pekala çıkabilirsin. Ya Ömer günlerce uykusuz kaldınız. Hastalık, ölüm, devlet işleri. Gerçekten de babacığım çok perişan bir halimiz var. Öğle namazına kadar biraz uyusanız. Buna çok ihtiyacım vardı iyi olur. Fakat anne... Ne var ey Abdülmelik... Babam Müslümanların başına halife seçilmedi mi? Elbette. Az önce söyledim ya. Ey babacığım. Buyur evladım. Halifelik gibi ağır bir mesuliyeti yüklenmişken... ...hakikaten şu saatte evde uyuyabileceğinize inanıyor musunuz? Elhamdülillah. Rabbime hamdolsun ki... ...bana hatalarımı ikaz edecekleri evlat nasip eyledi. İstirahat etmekten vazgeçtim. Gidiyorum. Allah'a ısmarladık. Selametle git babacığım. Allah yardımcınız olsun. Oğlu Abdülmelik'in haklı ikazı... ...onu istirahatten vazgeçirir. Vazifesinin başına dönerek... ...devlet işleriyle ilgili... ...ilk istişari toplantısını yapar. Başarının sırrı... ...sormaktan geçer. O da sünnet üzere soruyor... ...istişare ediyor. ...halk her ne kadar bir nimet olarak görüyorsa da... ...ben bu makamı taşıyamayacağım bir yük... ...ve çok ağır bir mesuliyet olarak kabul ediyorum. Şimdi bu yükün altına girdim. Benim için çare ve tedbir olarak... ...nasihatlarınız ve tavsiyeleriniz nedir? Ya emir el müminin... ...yarın kıyamet günü kurtulmak istersen... ...Müslümanların ihtiyarlarını baban... ...gençlerini kardeşin ve küçüklerini evladın bil. O zaman herkese evindeki aile fertlerin gibi muamele etmiş olursun. Ya Salim, Allahu u Teala beni halifelikle imtihan ediyor. Yemin ederim ki kurtulamayacağımdan korkuyor. Bana dedem Hazreti Ömer'ül Faruk'un mektuplarını hayatı hakkındaki bilinenleri, Müslümanlara ve gayrimüslimlere uyguladığı hükümleri bildir. Onu kendime numune olarak kabul ettim. Ey emir-el Bildiğimiz bütün hususlarda sana yardımcı olmak boynumuza borç olsun. Bundan en ufak bir şüphem yok. Ama bu vazife verildiğinden beri kıyametin ve hesap gününün dehşeti gözümün önünden bir an bile gitmiyor. Bu vazifeyi hakkıyla yapamayacağım korkusu beni dehşete düşürüyor. Ya Ömer Allah-u Teala seni korktuklarından emin umduklarına nail eylesin. Amin. Amin. Sizlerden bir ricam da çocuklarım için olacak. Ne emriniz varsa hazırız. Ondan sonra çocuklarımın eğitimi ve yetişmeleriyle ilgilenmem çok zor. Sizlerin derin ilmine ve müsamahasına sığınarak onları önce Allah'a sonra sizlere emanet ediyorum. Bunun için endişelenmeyiniz. Onlara ilim öğretirken devamlı surette zorlukları ve cefayı bunlara katlanmanın faziletlerini de anlatınız. Sıra bundan sonra onların en çok karşılaşacağı şey... ...bu sıkıntılar olacaktır. O vazifeye... ...dünyada değil de... ...ahirette başlamış gibiydi. Yapılacak çok işin olduğunu görüyor... ...önemli memuriyetlere... ...dirayetli ve adil bildiklerini tayin ediyordu. İlk elde... ...Horasan'a, Basra'ya, Küfe'ye, Hindistan'a... Mezopotamya'ya, İspanya'ya ve Afrika'ya yeni seçtiği valileri gönderir. Bazılarının yanına yardımcı olması için fıkıh alimleri verir. Aynı merkezlere ayrıca devrin alimlerinden hakimler tayin eder. Böylece insanların dünyada ve ahirette rahat etmeleri için çok yönlü hizmetlere başlanmış oluyor. Adalet güneşi hızla dört bir yana yayılırken mağara kovuklarına tünemiş yarasalar şimdi daha da tedirgin. Şevze’in küfede gizliden gizliye yaptığı çalışmalarla halifeye karşı taraftar toplaması bile el ezrakı tatmin etmiyor. Kap karanlık olan kalbi daha da karanlık işler düşünüyor. Hele yeni halifenin ehlibeyte karşı olan Muhabbeti onu iyice çileden çıkartmışa benziyor. şu birkaç ay içinde her şeyin şekli değişti, ...günden güne halk onu daha fazla destekliyor. Hele de şu metiyeler. Ehli beyti kötülemeyi bırak... ...bizzat halifenin kendi cuma hutbelerinde... metu ...methusenalar döşeniyor. Oh, oh, oh. Gelen gideni aratır derler ya... ...tam buna göre. Oh, ya, bu böyle devam edemez. Bir şeyler yapmak lazım. <Gülüyor> Daha her şey bitmedi. Evet, şimdi tam zaman. Ne o reğit, Yeni bir plan falan mı? He? Seleme bin Abdülmelik ne zaman dönüyordu? E, Bugünlerde bu İstanbul kuşatmasından döner diyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Ümeyye oğullarını kışkırtmamız iyi oldu. ...deselemeyi ayarlarsak... ...dediklerinden pek bir şey anlayamadın sen. Biraz bekleyince anlayacaksın Şevdep. <gülüyor> sen çalışmalarına devam et. Her an savaşa hazır bir ordu istiyorum. İyi, iyi güzel de soruma cevap vermedin. <gülüyor> <gülüyor> Halifenin en yakını... ...halası... ...Ümmü Merva'nın bugünlerde ismini duyarsan... ...hiç şaşma dostum. Hiç şaşma. <gülüyor> Buyur. Şöyle buyur efendim. Yeğenim Halife Ömer'le görüşmek istiyorum. Az bekleyin. Haber vereyim. Bir heyetle görüşüyor. Belki de bitmiştir. Bekliyorum. Yürün. Efendim... Halınız ünlü Mervan... ...sizinle görüşmek istiyorum. Hemen içeri al. Buyurunuz efendim. Halife sizi bekliyor. Ah gel ey halacığım. İşlerimin çok olması sizlerle daha fazla ilgilenmeme mani oluyor. Kusura bakma. Böyle gelmek istemezdim. Ama biraz da mecburiyetten. Hayırdır inşallah. Ey yeğenim. Ümeyye oğullarının ve özellikle Mervan oğullarının... ...ellerindeki malları hazineye devretmeniz... ...huzursuzluk da oldu. Gizliden gizliye kendi aralarında görüşme yaptıklarını gördüm. Ne? Yeah. Bir gün sana zararlarının dokunacağından korkuyorum. Ey hala! Kıyamet gününün dehşeti dışında korkacağım başka bir şey yoktur. Bunu da Allahu u Teala'nın gadabından emin olmadığım için söylüyor. Aa, sizi düşündüğüm için... Hazineye devrettiğim mallardan bahsediyor Onları Müslümanların hakkı olduğu için devrettim. Benim değil ki onları size hediye edeyim. Şayet istediğiniz dünyalıksa... ...kendi malımdan vereyim. Aa, ne kadar vereceksiniz? Yüz dinar. Aa, bu neyimize yeter ki? İmkanım olsaydı... ...elbet daha fazlasında verirdim. Aa, biz senin şahsından değil... ...Beytül malden istiyoruz. Ya. Vallahi ben ve çocuklarım da dahil... ...bütün Müslümanlar arasında kim ne kadar... ...hakka malikse o kadarını veririm. ...Ümeyye oğullarına ve Mervan'ın yakınlarına hazineden takdir edilen miktar neyse onu alırlar. Daha fazlasını istemek ve almak... ...cehennemin kızgın ateşini almaktan başka bir şey değildir. Daha fazla kızdırmadan. E, ben gitsem artık. Az bekle hala. Yam Jai. Geliyorum efendim. Bana bir et parçasıyla bir dinar para getir. Yalnız parayı mangalda iyice kızdır. Peki efendim. Ne yapmak istiyorsunuz? Ey hala sana derdimi anlatmaya çalışıyorum. İşte getirdim efendim. Hı. Eti şöyle koy. Binarıdan mangaldan elindeki maşayla çıkartıp bana ver. İşte buyrunuz efendim. Şimdi eti önüme. Kızgın paranın altına yaklaştır. Hı. Tamam. Ne anlatmak istiyordun? Ey hala sen benden bunu istiyorsun Ahirette cehennem ateşinde yanmak bunun gibi de değil. Çok daha şiddetli. Sizin istedikleriniz vücudumun böylece... ...ses çıkartarak yanmasından başka bir şey değil. Delirmiş bu. Ee, neler düşünüyorsun sen ey yeğenim? Ee, ben gitsem artık. Ey hala. Biz insanlar kulluk vazifelerini yapmak... ...ve hep hakta Teala olmak için yaratıldık. ...buna kavuşmakta geçmişin ve geleceğin efendisi... ...Muhammed Aleyhisselam'a tam uymakla mümkündür. İşte ben bunu yapmaya çalışıyorum. Kendiliğimden bir şey yapmış değilim. Ey hala... ...dünya malı için başkalarına alet olma. Bu mallara gösterdiğin muhabbet... ...kızgın paranın eti yakmasından başka bir şey değil. Belki de daha fazla. Hadi... ...şimdi gidebilirsiniz. Müzik O, herkesin anlayabileceği lisanla konuşuyor. Bütün gayreti, insanları kavrayamadığı, anlayamadığı, idrak edemediği ahiretin dehşetli azaplarından uzaklaştırmak. Ondaki engin merhamet duyguları, çölün yakıcı sıcaklığında bile hep bahar çiçekleri açıyor. Büyüklük işte bu. Hala Ümmü Mervan, yeğeni halifeyle görüştüğüne görüşeceğine bin pişman. Eve kapanmış artık kimseyi kabul etmiyor. Haricilerin, menfaat düşkünü kimselerin son bir ümitleri daha var. İstanbul kuşatmasını yapan İslam orduları başkomutanı Seleme bin Abdülmelik'i, İstanbul'dan Şam'a dönüşü sırasında daha yoldayken halifeye karşı kışkırtırlar. Ancak Ömer bin Abdülaziz hazretlerinin icraatlarını ve adil idaresini gören Seleme, halifenin en sadık dostu ve yardımcısı olur. El Ezrak mı? Yine yanıldı. Yine şaşkın. Zaten onlar gibisinin doğruları seraptan başka ne ki? İkilen fitne tohumları daha büyümeden kurusa da hakkı teslim yerine vampirleşmiş ruhu kan içmek istiyor. Son çıkar yol Ömer bin Abdülaziz hazretlerini şehit etmek. Ah habis ruh. ...düşman bildiğin insan için... ...bu kararı verirken... ...onu şehadetle... ...en büyük manevi makama... ...yükselteceğini bilseydim ...acaba ne yapardım Ya Ezrak otur artık... ...gidip gelince benim başım dönüyor. Kim çıkarsa adeta büyülüyor... ...etkisi altına alıyor... ...oluncak şey değil Bu işin sonu yok. Biz bırakın Hayır bak. Biz o halde söyle ne zehirlemek. Halifeyi zehirlemek. Ne? Ne dedin ne dedin? Evet, bundan başka çare yok. Bu, bu çok değil gelibir. Kimsenin ruhu bile duymayacak. Eşkilatımızı faaliyete geçirelim. Küfede hükümranlığımızı ilan edelim. bunu elbette yapacağız. Bu kadar çalışmalar niçin? Ama Halife Ömer sağ olduğu müddetçe rahat yüzü yok bize. Bunu sakın unutma. Zehirleyerek öldürülmek istenen kim? Ömer bin Abdülaziz Hazretleri. Ondaki Allah korkusu ve insanlara olan merhamet duygusunun... ...doruk noktada bulunduğunu bir kavrayabilseler. Onlar gül bahçesini görmüyorlar ki baharı anlasınlar. O insanların hem dünyada ve hem de ahirette rahat etmeleri için bütün gün çalışıyor. Bitiremezse evde devam ediyor. Şu anda evinde. Kendini seccadesinin üzerine bırakmış. Önce gün boyu yaptığı işlerin muhasebesini yapıyor. Nasıl hesap verecek onu tefekkür ediyor. Gözlerinden süzülen yaş damlacıkları nurlu yüzünden kayarak mübarek sakalları üzerinde illurlaşmakta. Hanımı Fatıma'nın içeri girdiğinin farkında bile değil. Yine dalmış. Yine düşüncelerdi. Ya Ömer. Ya Ömer. Hıh, duymadı bile. Ya Emir el-Müminin. Evet. Buyur Fatıma. şey mi dedin? Yine düşüncelerdeysin. Öyle. Bu milletin beyazına siyahına halife oldum. Fakirleri, garipleri... ...kendi halindeki biçareleri... ...zorla tutulan esirleri... ...ve memleketin dört bir köşesindeki... ...nice dertli ve kederlileri düşünüyor Yarın kıyamet gününde bunlardan... ...hesaba çekilecek biri düşünmesin de ne yaz. Ah, ne olur. Biraz ferah tut içini ya Ömer. Elimden hiçbir şey gelmiyor ki yardım edeyim. İyiliğiniz ve selamete ermeniz için hep dua ediyorum. Yapabileceğinin en güzelini yapıyorsun ya Fatıma. Allah-u Teala razı olsun. Bugün öğlen namazından önce şöyle biraz uzanmıştım. Bu sırada çok tuhaf bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah? Gördüm ki kıyamet kopmuş. Mahşer yeri. Herkesi hesaba çekiyorlar. Ve cehennem. Günahkarların üzerine kükreyip duruyor. ya yeah. Evet. Sonra cehennem üzerine Sırat Köprüsü kuruldu. Daha sonra da... senden önceleri halifelik yapan... ...Abdülmelik bin Mervan'ı getirdiler. Sırat Köprüsü'ne girdi. Birkaç adım attı atmadı ki... ...devam edemeyip cehenneme düştü. Oh. Sonra Velid bin'i Abdülmelik'i getirdiler. O da devam edemeyip... ...aynı şekilde cehenneme düştü. Sonra? Sonra da sizi getirdiler. Oh! oh. Allah! Aman yarabbi, ya Rabbi! Bayıldı. Yağmur, yağmur. Vallahi senin selametle Sırat köprüsünü geçtiğini gördüm. Ay, yerde çırpınıp duruyor. Ne yapsam? Böyle olacağını nasıl da düşünemedim. Ya Rabbi! Sen efendime ferahlık ver. Hemen su getireyim bari. Bir yanda mizan, diğer yanda emirlik. Kolay mı? Yaptığı icraatlardan hesap verememe korkusu onu ne kadar da kaplamış. Kendine muavin ve müşavir olarak seçtiği alimlerle yaptığı toplantılarda bile hep bu endişesini dile getiriyor. Ya Salim bin Abdullah! Geçen gece ölenleri, sonra da benim gibi bu makama oturan babalarım Emevileri düşündüm. Hepsi gelip geçtiler. Sanki dünyaya hiç gelmemişler, lezzetlerini hiç tatmamışlar gibi. Şimdi toprak altında yatıyorlar ve cesetlerini kurtlar kemiriyor. Kabirde kimin azapta, kimin rahmetli olduğunu biliyor musunuz? En samimi dostlarımızı üç gün sonra mezarda görmeye kalksak, arslandan kaçar gibi ondan kaçar. Ya emir el-müminim, şarttan garba uzanan bir İslam devletinin emirisiniz. Ve şu andaki varlığınız herkese lazım. Dikkat etmenizi, bu kadar ince düşüncelerle kendinizi helak etmemenizi arzu ediyoruz. Şeklen bile olsa daha kıymetli elbiseler giymenizi istiyoruz. Ölümü çok hatırlayan kimse az bir dünyalıkla yetinir. Ayrıca varlıklı haldeyken iktisat etmek ve almaya gücü yettiği halde affederek hakkını helal etmek indi ilahide çok daha kıymetlidir. Ben de sıhhatiniz hakkında konuşmak istiyorum. Devletin işleriyle kendinizi yıpratırcasına çalışıyorsunuz. Düşünüyorum da önceki Ömer Halife Ömer arasında hiçbir benzerlik yok. Yüzünüzün rengi kaçtı. Çok sayıpladınız. Ne arayacağız? Sizler beni ölümümden birkaç gün sonra mezarımda ziyaret edip gördüğünüzü düşünseydiniz, şu anda taşıdığınız endişeler hatırınıza bile gelmezdi. O, kendisini bu kadar ihmal etmesine karşılık tebasındaki insanların üzerine titriyordu. Toprak hukuku ve maliye alanlarında Peygamber Efendimizin emirlerine aynen uyuyor. Sonradan Müslüman olanlardan cizye denilen vergiyi kaldırınca, milyonlarca insan Müslümanlıkla şerefleniyor. İslam orduları doğuda ve batıda fetihlere başlamış. Malatya şehri, yüz bin esir karşılığında Rumlardan satın alınırken, batıda İspanya üzerinden Fransa'ya girilerek güçlü üsler kuruluyor. Afrika'daki bütün berberiler İslamiyetle şerefleniyor. Yahudiler, Hristiyanlar ve Ateşperestler arasında İslamiyet'in nuru, aydınlık izler bırakıyor. Allah'ın dinine hizmet edene, insanlar hizmet eder sözü realize olmuş, nasipli olanlar İslamiyet'in yayılmasında ve tanıtılmasında Halife Ömer bin Abdülaziz Hazretlerine var gücüyle destek oluyor. Ya nasipsizler! Reisleri El Ezrak, Halife'yi zehirleyerek şehit etmenin yollarını araştırıyor. ...bunun için çok müsait verisi gerek. Onu da buldu galiba. Bürt. Ömer bin Abdülaziz hazretlerinin hizmetçisi. Alışveriş yerlerinde hayvanıyla yük taşıyarak... ...halifenin ev ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Haydi! Yapmıyor! Eşya taşırım, yük taşırım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İşin e mi? Hayvanım da çok yorulmuşa benziyor. Evet. E, sadece biraz terli. Taşıyabilirim. Şu anda hazır değil ama... E, olduğu zaman ey yabancı. Hadi köyler. E, dur, dur bekle. Daha bitmedi. E, olduğu zaman dedim ya... E, neredeyse akşam olacak. Ya bu sözümü daha bitirmemiştim. tanıyorsun ya. ...koskoca bir devletin halifesinin... Hadi uzatma da söyle. Bin dinar kazanmak istemez misin? dinar. Bin dinar. Bin Sen dalga geçiyorsun. Dur. Dur! Ne dalgası? Halifenin en yakınıyla mı? Bin dinarımın... Bin bin ...yani bin dinarın ne demek olduğunu biliyor musun? Ancak senin gibi bir yiğit yapar bu işimi... ...sizin gibi birinin böyle kan içinde uğraşması. Hem efendin de rahat eder. Çil çil bin dinar. Niçin denemiyorsun? Bu fırsat her zaman ayağa gelmez. <gülüyor> <gülüyor> bin dinar, bin dinar, bin dinar. E, peki dedim. Şimdi söyle ne yapacaksın? Yok. Çok kıymetli bir iş böyle ayaküstü olmaz Nasıl olacak peki? Yarından sonra ben seni yine arayacağım. Lan Bir şartım Neymiş o? Şimdilik bundan kimseye bahsetmeyeceksin. Göreceksin efendim bundan çok memnun kalacak. Tamam. Bahsetmem. <gülüyor> göre ipin ucunu yakalamışa benziyor. Simsi gülüşünden yayılan cehennem kokuları her yanı zehirlemeye hazır. Zakkum tutacak eller, hizmetçi bürdü maşa olarak tutmaya çalışıyor. Bürd günlük ev istihkakını kazanmanın memnuniyeti içinde... ...yorgun argın haldeki hayvanıyla eve dönüyor. Akşam namazından önce evde olması lazım. İşte eve geldik Geylan... Yemin de verdin mi... ...iyice bir dinlenir seni. Ya bürt, ...bugün bir hayli geçittin. Vah vah vah... ...hayvan da çok yorulmuşa benziyor. Biraz fazla iş çıktı da efendim. Ya Burt bir daha böyle istemem. Yarından itibaren hayvana... ...üç gün istirahat ver. Ne olursa olsun bir daha da hayvanı... ...bu kadar yoracak Hı. kadar çalıştırmaz. Hadi bakalım. Teri soğumadan hemen içeri çekin. Oh, Nərdəyəsə akşam ezanıda okunmak üzərə. Peki, efendim. Allah-u əzəllə. Ben dileyim ya, gece boyu yetecek mi? Daha yeni kondu efendim. O halde çalışmaya başlayabilirim. Ben hazırım efendim. Hariciler köfede işi iyi azıttı. Son gelen haberlerden... Şevzep komutasında isyan için toplandıkları... ...ve silahlandıkları anlaşılmaktadır. Ne emrederseniz derhal yerine getirelim. Şu safhada Irak valisi Abdülhamid'e... ...bunun için bir talimat göndermek istiyorum. Daha sonra gerekirse... ...durumu istişare meclisinde görüşürüz. Münasip olur efendim. Önce Vali Abdülhamid'in bir iki cevap yazalım. Sonra da haricilerin durumuna geçeriz. Ben hazırım efendim. Yaz o halde. Alife Ömer bin Abdülaziz'den Irak Valisi Abdülhamid'e. Halkın her türlü ihtiyaçları karşılandıktan sonra elinizdeki malların arttığını yazıyorsunuz. Buna derim ki, Borçlu olanların borçlarını ödemeye çalış. Evlenmeyen kimseleri evlendir. Bizim buyruğumuz altına girmiş olan gayrimüslim zımnilerin arazilerine bak ve onları imar etmeye çalış. İhtiyacı olanlara borç para ver ve onların refahını yükseltmeye gayret göster. Hı? Yazdın mı? Yazdım efendim. Güzel. Devam et. Yine bu kimselerden yaşı geçmiş, gücü zayıflamış ve geçim yolları tıkanmış olanlara Beytülmal'den yetecek kadar maaş bağla. Bu sana yazdıklarımı çarşı pazarda tellallar vasıtasıyla halka duyur. Evet, hmm. haricilere gelince, kan dökmedikçe veya fesat çıkarmadıkça asla onları tahrik edici bir davranışta bulunma Şayet buna tevessül ederlerse o zaman onlara karşı koyman ve kan akıtman sana helaldir. Bir heyet göndererek, benim sana yazdıklarımı onlara aynen bildir. Yazdım sen Devam edelim. Ey Abdülhamid, o isyancı şevzebe benim adıma de ki, senin hak yoldan ayrıldığın haberi bana ulaştı. Bu hususta benden daha çok hak sahibi değilsin. ...bana gel bu işi görüşelim. Eğer biz haklıysak... ...sen bu işten vazgeçer... ...Müslümanlar gibi davranırsın. Şayet... ...sen haklıysan... ...biz de durumumuzu gözden geçiririz. Halife Ömer bin Abdülaziz hazretlerinin... ...talimatları doğrultusunda... ...Irak valisi Abdülhamid... İsyan bayrağı açan Şevzet görüşerek bu fitneyi daha fazla büyümeden önler. Hatta halife ile görüştükten sonra yanlış yolda olduğunu idrak eden Şevzet, tövbe edip isyanı yürütmekten tamamen vazgeçer. Darısı el-Ezrak'ın başına desek de nafile, Köhnemiş idraki şimdi daha da fosilleşmiş. Hizmetçi bürtle olan, sözüm ona dostluğunu ilerletmek için var gücüyle çalışıyor. Onlar için bu son çare. Hedef haline getirdikleri Ömer bin Abdülaziz hazretlerinin hizmetleri, dost düşman herkese, ondaki merhamet denizinden dalga dalga yayılıyor. Ölüm ona yakın değil, gerisinde kalmış. Her işinin, her amelinin peşinden gelecek ölüme, o çoktan hazır. Acaba şimdi okumakta olduğu bu son cuma hutbesi, onda farklı duygular meydana getiriyor mu? Bu da diğerlerinden farklı değil. Ey Müslümanlar! Şunu iyi biliniz ki bir hiç olarak yaratılmadığımız gibi yaptığımız işlerden de sorumsuz kalacak değiliz. Geleceği muhakkak olan bir hesap günü var. Bugünün tek hakimi azamet ve kibriya sahibi olan Yüce Allah'tır. Ahiret yürekleri parçalayan, çocukları ihtiyar yapan, babayı oğuldan, kardeşi kardeşten kaçıran müthiş bir gündür. Onunla beraber Allah'ın rahmetinden ümit keserek hüsrana düşmeyiz. Çünkü onun rahmeti gadabına aşmıştır. Bu son cuma hutbesini dinleyenler arasında hizmetçisi Bürt var. Ah talihsiz bürdüm. Zakkum tutacak ellere şimdi maşa olmuş. Kötülerin kötülükleri ne kadar da bulaşıcı. El Ezrak'ın bürdün eline tutuşturduğu bin dinar idrakine kalın bir set çekmiş. Artık ne yaptığını ne ettiğinin farkında bile değil. Şimdi yıllarca iyilikten başka bir şey görmediği efendisi ve Müslümanların emiri... Ömer bin Abdülaziz hazretlerinin yemeğine zehir katmak için fırsat kolluyor. Nihayet beklediği meş'um ana kavuşur. Bir akşam saatlerinde halifeye verdiği yemeğe anında etkisini gösteren öldürücü bir zehir katar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Bu yemekte tuhaf bir tat var ama hayırlısı. Zehir. Yemeğime zehir katılmış. Bört. Ya bört. Çabuk buraya gel. Bu, bu, bu, bu, bu, buyurunuz efendim. Niçin yemeğime zehir kattım ya bört? <gülüyor> Sen sana karşı hiçbir fenalık yapmadığım hadi... bu ihaneti niçin yaptın? Ha? Niçin? ...benden ben, ben yapmadım efendim. Hayır ya, dört yemeğe zehir katmışsın. Hadi hadi konuş, itiraf dur hadi. Söyle. Ben, ben, ben, ben yapmadım efendim. Eğer doğruyu söylersen seni affedeceğim. Hadi. Hadi itiraf et efendim. Ya ver ne olur affet olur ...böyle bana ihanet ettirecek kadar ne verdiler sana ya Börd. Bin dinar verdiler. Bırak ağlamayı hadi git getir o bin dinarı. Eğer o bin dinarı Beytülmale devredersen... ...seni affedeceğim. Hemen getiriyorum efendim. O halde... O halde ben de seni affettim ya Börd. ...katilini bile affetmek. Ne engin bir merhamet ya Rabbi! İki buçuk yıla yakın süre... ...kısa halifelik döneminde... ...İslam devletinin sınırları... ...şaktan garba kadar uzanan... ...en geniş sınırlara dayanmıştı. Çok kısa olmasına rağmen... ...onun adil ve dirayetli... ...idaresinin sonuçları... ...yirmi yıl kadar etkisini gösterecek... ...ve bu müddet zarfında... Zenginler zekatlarını verecek fakir bulamayacaklardı. Şimdi hasta ve karanlık ruhlar sevinçli. Aydınlıktaki ışık huzmeleri titreşiyor. O artık mutlak göçe hazır. Onun çok sevdiği aynı zamanda çok korktuğu yüce halıkına kavuşma vakti. Ama ölüm döşeğinde bile olsa kulluk vazifesinde bir aksama yok. Emri maruf yapmak onda meleke kesbetmiş. Şu an bütün sevdikleri başucunda. Tedavisi için bir de hekim getirmişler ama hekim bir şey yapamamanın ıstırabı içinde kıvranıyor. Zira yemekle aldığı zehrin öldürücü etkisi bütün vücudunu sarmış. Ey hekimi, demek ki zehir sebebiyle hayat hakkında bir teminat veremiyorsun. Maalesef öyle. Ya hekim. Sahte bana değil. Zehir içmemiş olanların hayatı hakkında da teminat ver. Yine de bir şeyler yapmak lazım ya Emir. Emir, Emir. Hayır. Artık Rabbime kavuşmam benim için daha güzeldir. <Gülüyor> Ama ağlıyorsunuz. <Gülüyor> Allah'u Teala'nın yardımıyla nice sünnetleri ihya etti. Adaletinizden iyice güçsüzleri güçlü kıldım. Ben... ...Tablimin huzuruna... ...bütün milletine hesabını vermek üzere çıkacak değil mi? Herkese... ...adil olarak davranabildiğimden de emin değilim. Yaptığım... ...kusurlar da ayrı. Biraz... biraz oturmak istiyorum. Hemen efendim. Ah, şöyle... Az daha efendim. Tamam yastığı da çektik mi? Evet. evet. evet. Böyle iyi. Elhamdülillahi rabbil alemin ala küllü halim. Ben ben öyle kimseler görüyorum ki onlar ne insan ne de cin. Artık ayrılık zamanı iyice yaklaştı. Efendim, Beytül malden aile efradınıza bir şeyler vasiyet etseniz, durumları malum, sizden sonra daha fazla sıkıntıya düşmesinler. Ya Reca, çocuklarım için iki ihtimal var. Eğer salihlerden olurlarsa, Kur'an-ı Kerim'in Araf suresinde buyurulan, Ey Resulüm, müşriklere de ki, Size karşı benim yardımcım, Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah'tır. Ve o, bütün salihlere de yardımcıdır. Ayeti yetişir. Yok eğer, kötü insan olurlarsa, o takdirde ben onları günah işlemeleri için güçlendiremem. Ey evlatlar! Buyur babacığım, sizi dinliyoruz. Sizleri yaz zengin edeceğim, o takdirde babanız cehennemi boylayacak. Yahut da fakir kalacaksınız, babanız cennete gidecek. Sizler ikincisini tercih edin. Hadi şimdi yanımdan ayrılın. Ve benden sonra da sakın beyt Mal sorumlularını taciz etmiyor. Bu, onun son basiyetleri. İnna lillahi ve inna ile-i raciun. O, ümit ve korku arasında, Allah-u Teala'nın huzuruna yükselirken, gerideki Müslümanları derin üzüntülere sevk etti. Ama ne var ki, Habibullah da aynı kapıdan geçmedi mi? O halde, onun ölümü de güzel. Çünkü, onu sevdiğine kavuşturacak tek kapı o. Hem de bu şehitlik kapısı. İki buçuk yıllık halifelik imtihanı... 41 yaşında sona erdi. Allah-u Teala... ...o mübarek zata sonsuz makamlar bahşedip... ...bize de şefaatinden mahrum etmesin. TGRT sundu... Bir başka programda buluşmak dileğiyle hoşça kalın.